Yeşil ve barış dolu bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Reşit N. Uygar Öz'e ismi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.